ve milliyetçi propagandalar birbirini kovalıyor. Nasıl, nasıl değerlendiriyoruz bu bir kere Ya Bir kere bir savrulma hali var. Ee, savrulmadan kastettiğim şu, bir tarafta müthiş bir e, moral bozukluğu, öbür tarafta da müthiş bir da cüretçülaşma var. Problem ve bir yandan da bütün ülke e, iktidarıyla, muhalefetiyle böyle bir milliyetçilik yükseliyor.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 yaralandığını söylemiş. Şimdi bu konuda milliyetçilik asıl bu çocuğu benimsemekte değil mi? Evet. Evet. Aynen öyle. Yani, aynen öyle. Şimdi e, görünen şu ki milliyetçilik mesela yani ortak yani seçmen bence e, ortak hayatta kaygılarından hareket etti. Bireysel hayattan da vaade baktı ve vaatlerde de birisinin yapma gücü var diyor.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 bir referandum, bir yerel seçim ve bir genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. Şimdi de işte altıncı yılında bu seçimleri yapıyoruz. Ve altı yılda bile oy oranlarından bakıldığı zaman evet yarım puanlık değişimin de çok büyük siyasi sonuçları olacak Ahmet İnsel'in söz ettiği gibi. Ama...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 O zaman da hani her şeye karşı bu iktidarın durdurulması ya da değiştirilmesi bir başlangıç noktasıdır. Onun için herkesin sağa sola saldırmak yerine gerçekten pazar günün hem oyuna hem sanalara sahip çıkması, ülkenin geleceğine sahip çıkması gerekiyor.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 Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.